Φίλο μου, <laughs> το Μανώλη το Μητσιά με την ψυχή μου να κάνει, να κάνει τα μεγάλα σου ξέ. Μανώλη Μητσιάς, Γιώργο Ζαμπέτας, <laughs> <άλλο>. <laughs> και Κι ο Μιρατσέγγι, έξι λέω ε. Ανατολής. Ο Τσιτσάνης στα πανιά και ο Ζαμπέ, και ο Ζαμπέτας στην παινιά Παμπακάρι στο φουτί και η ευτυχία, ευτυχία στην ψυχή σαν ραγίζουν οι ματιές και κομματιάζονται ζώες. Μπαίνω κρυφά στην κυβωτό σβήνω τα όνειρα και καρτερώ ο τσιτσάνι o zamvet ki o e παγώνουν οι καρδιές και ρημώνουν οι ψυχές βγαίνω κρυφά κι ακολουθώ το αστεράκι σου το φωτεινό ο τσιτσάνι στα πανιά, και ο Ζαμπέ, και ο Ζαμπέτας στην Πενιά μπαμβακάρι στο φουδί κι η ευτυχία, ευτυχία στην ψυχή ben yanım var herkese merhaba 94.9 açık radyoda Babil'den sonra programın dinliyorsunuz ben Erjument Gürçay Bugün programa Ege'nin karşı kıyısından bir şarkıyla başladık. Ozabetas Stimpenia. Bu şarkı Manolis Midsias'ın 2009'da yayınlanan Yorgo Zabetas şarkıları albümünde yer alan bir denizci şarkısıydı. Şarkı çağdaş Yunan müziğinin en önemli isimlerinden besteci, Buzuki ustası Yorgo Zabetas'a ait. Şarkıda Yunanistan'dan Anadolu kıyılarına doğru gelen bir tekne hayal etmiş Zabetas. Bir yeniden doğuş teknesi, bir barış şarkısı yazmış. Kaydın başında Zabetas arkadaşı mitsyasa canı gönülden başarılar diyor. Şarkının bir bölümünü dilimize çevirirsek şöyle diyor şarkı. Zamanlar değiştiğinde, havalar karardığında yeniden doğuşun teknesine biniyorum. Yelkeni Çiçiyanis kullanıyor, Zabetas Buzuki alıyor, Van Vakaris kürekte, Eftikea yüreklerde. Ege Denizi benim için rüzgarlarıyla, her an mavinin, yeşilin binbir tonuna bürünen sularıyla, işte kıyılarını süsleyen yeşiliyle, keçileri, beyaz evleri, börtü böceğiyle, deniz insanlarıyla, sarı sıcak Güneşiyle, yani gecenin karanlığında gökyüzünde çakan yıldızlarıyla, çevresinde yer alan topraklarda büyük uygarlıklara kucak açmış tarihiyle, dünyada tek ve biricik deniz. Birçok denizci yetişmiş bu sularda. Ege aynı zamanda adıyla anılan denizci bir teknenin, Tirhandil'in de ana olmuş. Bugün özellikle Bodrum'la özdeşleşmiş bir tekne Tirhandil. Geçen yıl yelkenli teknelere dair internette aramalar yaparken bir belgesel karşıma çıkmıştı. Tirhandil Ustaları Belgeseli. E, bu belgeselin izini e, takip ederek ulaştım e, Bodrum Lokal. İşte, grubun kurucu üyelerinden Melis Birderle yazışmaya başladık. Sonra o Yeşil ye Bodrum Lokal başlıklı yazılar gönderdi. Ve bugün de davetimi geri, geri çevirmeyip Bodrum Lokal'den arkadaşlarıyla program konuğum oldu. Yine grubun üyesi ve kurucu üyesi ve belgesellerin prodüktörü Metin Yazarı Selva Bayurt da bugün program konuğum oldu. Ayrıca Tirandir Ustası Mustafa Özkeskin ve Tirhandil Kapın Başkanı Deniz Mutlu da diğer konuklarım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler Ercümant Bey. Çok Hoş mutluyuz. bulduk. Ben de öyle İstanbul'dan Bodrum'a çok çok selam. Yani orada havalar nasıl bilmiyorum ama ya İstanbul şey yani böyle bir yağmur bir güneş. İşte Haziran'ın 21'i geliyor işte en uzun günler yaz başlayacak ama burada öyle hala şey var bir kararsızlık var. Bodrum nasıl? Yani Bizde yaz başladı. <gülüyor> evet. İlk kal kalabalıklar gelmeye başladı mı? Ama... Tabii ki. Trafiğimiz çok fazla. Peki, Bayağı insan var mu? şu anda Bodrum'da. Hmm, anlıyorum. Peki şu Bodrum Lokal'in e, hikayesinden kısaca bahsedebilir misin Melis? E, yani ne zaman başladınız? Niye amaçlıyordunuz? Kimler e, var grup? E, kısaca onu Şöyle, e, biz e, Bodrum Lokali e, iki sene evvel e, resmi olarak YouTube'da e, belgeseller yayınlayarak başladık. Ben zaten belgeselciyim. Yani 15 senedir belgesel çekiyorum. 5 sene evvel Bodrum'a taşındım. Ve yani İstanbul'da belgesel mı? İstanbul'dan ama ondan evvel bir sürü şehirlerde ve farklı ülkelerde de bulunmuştum. İstanbul'da 2 sene yaşayıp Bodrum'a geldik kızımla birlikte. 5 senedir buradayım. E, belgeselci ruhu aslında e, gittiği her yerde e, belgesel yapan bir ruh. Yani e, işte e, biz bizi nereye koysam bir hikaye e, buluruz yani biz belgeselciler. E, Bodrum'a gelince de e, tabii ki e, ben e, kendi e, uzun metraj projem üzerinde çalışıyordum. Fakat Bodrum'un hikayelerinden de uzak kalmak bana hem vicdani hem de böyle bir sıkıntı veriyordu. Yani buradayım ve buradan da bir şeyler yapmalıyım, burayla da ilgili bir şeyler yapmalıyım diye düşünüyordum. Ondan sonra da zaten işte burada İstanbullular bir şekilde birbirini zaman içinde tanıyor. İşte ortak arkadaşlarımız vardı İstanbul'dan. O da reklam camiasından geliyordu. Yani siyasi olarak da kafalarımız uyuşunca biz burada ne yapabiliriz'i düşünmeye başladık. Ve ya yola çıkalım dedik, bir YouTube kanalı açalım dedik. Yani hani bütçe yok, fazla bir ekipman yok ama iyi niyet var, destek olan arkadaşlarımız var. Neden olmasın diye işte ilk e, tırhanlı ustaları ile ilgili kısa bir e, belgesel yaptık. Şimdi her şeyi de belgesel demek istemiyorum. Aslında e, evet. yani belgesel e, şimdi her eline kamera alan da bir belgesel e, yapıyorum e, durumuna geçiyor. E, yani ufak bir program yaptık diyelim. Çünkü e, belgesel sinema çok e, derin bir konu. Tabii. Yani bütçemiz ne kadar, vaktimiz ne kadar yeterliyse ona göre bir şey çıkarttık. Fakat bu çok hoşumuza gitti. Yani çünkü çok fazla hikaye olduğunu duyduk, gördük. Burada korunması gereken bir sürü değer var. Her geçen gün gittikçe kayboluyor. Ya yani bunları bir türlü hani kurtarma çabasıyla işe koyulduk böyle başladık. ikimiz başladık ama arkadaşlarımız destek oluyor. gittikçe çemberi genişlettik. bu şekilde devam ediyoruz. yani Bodrum hikayesi bol bir yer zaten değil mi? hani sen yazında belirttiğin gibi ölüleriyle, delileriyle aynen öyle. aynen bütün, öyle. ne bileyim Küdürüm deniz kızlarıyla, işte bilge denizcileriyle. aynen. kaç belgesel Biz oldu? Altı bölüm oldu şu anı kadar. Altı var. Aynen aynen hepsi aslında birbiriyle bağlantılı hikayeler bunlar. Evet. Yani işte bir, bir bölüm belki çevre konusuyla ilgili ama hep aslında kaybolan yetme, yetirmekte olduğumuz hikayeleri toplama amacıyla biz çabalıyoruz. Evet. Ee, Bence çok önemli bir çaba bu. Evet. E, yani e, kendimizi belki aktivist veya çevreci demekten çok biz hikayeciyiz. Yani bu hikayelerin evet. e, değeri e, de, yani işte buranın denizi, buranın e, Tırhanlı Ustaları, buranın e, işte e, canlıları. Kadar, canlıları kadar önemli. Otları hatta değil mi yani? Aynen, otları. aynen. Peki. Bölümleri, evet. Hı hı. Ee, peki bu hani tirhan başlamanızın nedeni nedir? Selva anlatmak ister mi acaba? Yani neden tirhan başladınız? Yani çok bilinen bir tekni değil aslında tirhan dil. Yani ben işte ortaokul yıllarında Halik Arnas Balıkçısı okumaya başlayınca bu şeyle karşılaşmıştım. Ee, ama hani genelde tirhan dil ne olduğuna dair çok şey, bilen insan sayısı çok fazla değil diye düşünüyorum. Yani tirhandilin önemi nedir Selva? Niye yani ile başladınız? Kısaca bahseder misin? Yani kişisel hem olarak... Hem çekim sürecinden. Hı, hı. Tabii ki. De, neden ee, ile tırhandil. başladık? O aslında tamamen zamanlamayla ilgili bir şeydi ama e, kişisel olarak hem Melis'in hem benim yani ahşap bir tekne, Bodrum'a özgü bir tekne. Zaten hikayesi çok bol olan bir tekne. Evet. E, ve o sırada işte e, tekne yapımcısı, zaten Mustafa e, Bodrum lokalinin e, başından beri bize çok destek olan, e, çok yol gösteren e, bir tırhandil ustasıdır. Yani sadece hani tırhandil ustalığıyla değil, Bodrum'un bütün sorunlarıyla ilgilenen bir insan. E, Mustafa ile oturup konuşmuştuk Denizciler kahvesinde ve böylece tırhandil ustalarını yapmaya karar vermiştik. Evet. Yani Mustafa'dan başka burada tabii bir sürü daha usta var. Biz de ilk defa e, o çekimleri yaparken Tırhandi'yle binip yarışa katıldık. İnanılmaz bir duyguydu. Bir de tarihi çok eskilere gittiğinden söz ediliyor Tırhandi'nin. Yani işte Fenike'liler hatta o Mısır'ın, o papyrus teknelerinin e, biraz daha geliştirilip işte evet, yani... uyarlandığından söz ediliyor. Mitoloji de bahsi geçen teknelere çok benzediği söyleniyor. Ee, ve e, sanıyorum yani bu Ege'ye özgü bir tekne ve e, yani bu Yunanistan ve e, Anadolu'da An Anadolu anakarası arasında üretiliyor. Hatta bu Bodrum'daki Osmanlı donanması kapatıldığı zaman e, bu meslek biraz e, unutulmaya yüz tutmuş. Bodrum'dan bir ustanın Kalimnos'a giderek yeniden bu işi öğrenip Bodrum'a geri döndüğünü e, okumuştum bir yazıda. E, o anlamda da yani yaşatılması gereken bir gelenek diye düşünüyorum bu e, tirhandil ustalığını. E, belki onu biraz Mustafa'yla konuşacağız. Evet, e, ama, evet ben de öyle. Mi? Yani böyle de Tabii bir de önemi değil. var. O anlamda da çok bence önemli sizin yaptığınız bu kayıt altına almak bu tirhandil. Peki biraz Mustafa'ya o zaman bu tirhandil ile ilgili birkaç evet. sorum olacak. E, selamlar Mustafa. E, sanıyorum Merhabalar. Sanıyorum sen Girit... Girit kökenlisin değil mi Mustafa? Ve evet, Anadolu'ya evet. da Girit'ten taşındığını ben biliyorum. Evet. Biraz bahseder misin Trandil'in Anadolu'ya gelişinden, Ege'deki tarihinden? E, Trandil, e, Bodrum'daki kısmı Girit göçmeni ustalarla beraber e, Bodrum'da imalatı yoğunlaşıyor, artıyor e, ve yaygınlaşıyor. Tabii şöyle bir tartışma vardır ya hep Yunanlılarla Türkler arasında işte evet. Türk kahvesi mi Yunan kahvesi mi bak, Karagöz dünyanın, vesaire Bravo <gülüyor> evet, evet, evet. E, Trandil yani, bence tabi Trandil bence insanların sahip olmak gibi basit hırslarına kurban edilemeyecek kadar evrensel güzellikte olan e, mütevazlılıkta olan bir tekne e, yani, yani nasıl anlatayım size Trandil'i çok güzel bir teknedir çok denizci bir teknedir fakat birçok yatta ve teknede o güzelliğe ulaşmak için çok belirgin bir çaba vardır. Çok pahalı kromlar, dijital aletler işte parlak boyalar, pahalı ne bileyim güverte ekipmanları vesaire. Trendil'de böyle güzel olma çabası yoktur. Kendiliğinden gelen bir güzelliği vardır. Doğal bir güzelliği vardır. Bence önemli yapan kısmı budur Trendil'in. Ee, mesela bir Ege kasabasında gezerken bir e, mandalin bahçesinin içinde veya bir zeytin bahçesinin içinde şimdi bugünün o kötü yapıların arasında eski bir taş ev görürsünüz. Size çok şirin gelir. Trandil'de bugünün o e, tüketim toplumu diyelim veya işte aşırı lük evet. düşkününün içinde limanların içindeki o apartman gibi plastik teknenin arasında sizlere o taş evleri gördüğünüzde yaşadığınız duyguya benzer duygular yaşatır limanlarda, koylarda evet. gördüğünüzde. Yani ee, gösterişli değil ama Gösterişli değil ama görkemli bir tekne bence, değil mi? Hani yapısıyla. Evet, saf, şöyle, bence saf bir Kesinlikle. Hatta Hı -hı. şöyle, Yunanca'da Trikandini yani üçte bir anlamına geliyormuş. Yani oradan yani eni boyu, yani öyle değil mi? Boyunun üçte biri kadar bir genişliği olan bir yapısı var. Evet, o şekilde o şekilde yerleşmiş bir kanı var. Ee, hatta, genelde üçe bir ölçüne yakındır, yani tam Daha tabii geniş o, olanı da var hatta, Anladım. Genelde e, benim şahsi fikrim biraz daha genişleri daha rahatlı da durabiliyor. Küçük boylarda. Bu aynı zamanda hani çok fazla yük taşıyabilmesini sağlıyor, denize Hı -hı. yani stabilitesini sağlıyor, değil mi Mustafa? Yani, yani denizci bir tekne olması da oradan geliyor bence. Tabi ee, oradan geliyor ve dediğiniz gibi yılların birikimi var artık ustalar yapa yapa yapa yaptıkça daha iyiye doğru bir yolculuğu olmuş trendinin ve son haline bence bu mükemmel denebilecek haline yaklaşmış ve bu şeyi kanıtladı mesela bu her yıl Bodrum Cup yarışları yapılır Bodrum'da ee, geleneksel hı hı. olarak bu sene 31.si evet. yapıldı bu sene bir trendi kazandı mesela onu modern teknelerin içinde Or ordu da kendini ispat etmiş oldu bugünün teknolojisine bile kafa tutan bir yapısı var tramvay. Bir de şöyle bir şey var. Yani bu hani Akdeniz'e özgü bir şey vardı belgeselde. Bir kaptan konuşuyordu. Papazlar kaptı süngerci kaptan. Yani 10 evet, metrelik 10 metrelik teknesiyle işte 18 beygir bir İskanya motorla Akdeniz'de Kuzey Afrika sahilleri de dahil olmak üzere 1800 deniz mili yol yaptığından söz ediyordu. Hı hı. Hatta şöyle evet. diyordu. Yani işte 20 metre gulet yerine 11 metre tirandili tercih ederim. Yani hani biz kendimizi, da... biz kendimizi biz kendimizi trandiller üstünde çok güvende hissediyoruz açıkçası. Bir de sanıyorum şöyle hani Akdeniz'in ürettiği dalgaların arası 13 metre civarındaymış. Yani o yüzden 11 metrelik bir tekne bu dalgalar arasında zorlanmadan da yol alabiliyormuş aynı zamanda. Yani deplasman uygun. Iı, anlamında belki Tabii teknik yüzden. olarak baktığımızda büyük tekneler yani o artık 15 16yı geçen 14'ü geçen tekneler e, teknenin gövdesinin tamamı dalganın birinden çıkmadan diğerine girebiliyor o da yani stabilasyonla ilgili bazen sıkıntılar doğurabiliyor. Trandil bu dalgalılında kaldığı için e, rahat ve güvenli bir seyahat sağlıyor bizlere. Özellikle bu yani sünger içinde dalanlar hani eski zamanlarda şimdi modern teknolojiler yoktu işte. E... Kompresörle hava veriliyordu ve hı hı. E, hareket kabiliyeti çokmuş. Yani kendi uzunluğu kadar Tabii. bir bölgede dönebilen bir Döner. E, bir yapısı varmış trendinin. O nedenle de Tabii. çok tercih edilmiş ve hala da öyle sanıyorum. Peki ve şey yani şey... Yap yapısı olarak e, denizde çok e, nasıl söyleyeyim mücadele etmeyen veya denizi bastırmaya çalışmayan, denizde uyumlu hareket eden, denizde dans eden bir tekne yani. O anlamda denizcilerin çok tercih ettiği bir teknedir. Hatta şöyle bir örnek vardı, bir yazıda okudum. Hani bu kavun çekirdeğini sıktığınız zaman aynen zipler gider. O, bu da denizde öyleymiş. Yani deniz kesin sıkış, sıkıştıramaz deniyor. Şey e, tirandiyi bir biçimde yap, yapısı öyledir. <gülüyor> evet. yapısı öyledir. Denizde işte dövüşerek, savaşarak değil, uyum sağlayarak, dans ederek e, denizin üstünde duran ve e, seyir yapan bir tekne. Ee, şimdi şey bu hani e, papaz e, kaptan e, kaplı abimizin sözünden çıkarak bir şarkı dinleyelim mi? Bir e, yine bir rebetiko şarkısı. E, yani, e, şeyde Rebetiko müziğinde Afrika'yı konu olan e, çok sayıda egzotik şarkı var. Bu şarkı da onlardan biri. Apostolos Kaldaras yazmış bu şarkıyı. E, i̇şte Yunanistan'dan Barbarların kıyısına yani Cezayir'e doğru yol alan... ...yelkenli teknedeki denizcinin düşlerini anlatan bir şarkı. İşte karşı kıyıya vardığında... ...güzel kızlar görmeyi... ...onlarla hoşça vakit geçirip... ...onlardan güzel Afrika'yı... devecileri anlatan şarkılar dinlemeyi düşünüyor. E bu kayıt 2005 yılında... ...Muammer Ketencoğlu ve Zeybek topluluğunun... ...Kadıköy Oyun Atölyesi... ...konserinde yapılmış bir kayıt. İşte grupta Yunanistan'dan... ...Buzuki sanatçısı... Grigoris Vasilyas'ta yer alıyor. Şimdi şarkıyı Muammer Ketencoğlu ve İvi Dermancı birlikte söylüyorlar, dinliyoruz. <gülüyor> esti barbarja so so ličes na Bomya Mariola bir ya, na kuşom ya brat ya. Ena tu Afrikani Oh, oh. Λιμενιά και από μια μαριόλα γλυκιά Να ακούσω μια βραδιά Ένα τραγούδι απ' τα λιέρι, Τραγούδι του Καμιχέρη Σε ένα γλυκό Αφρικάνικο σκοπό Ένα τραγούδι απ' Başka bu. E Melis, bu belgesel çekimlerinde sizi zorlayan şeyler neler oldu? Parasal sorunları her zaman oluyor ama Evet, onlardan yaparken... çok bahsetmeyelim. Artık o kadar kişilik bir şey Bilmiyorum. oldu ki bu finansal sorunlar, belgeselim para bulamaması falan. Onlar zaten var. Ee, yani bunun yanında e, aslında e, ya yani belgesel bir ekip işi kesinlikle yani e, işte kameramanıyla sesiyle kurgucusuyla e, yani bu e, bir zanaat ve her e, yani belgesel kameramanı diye mesela e, bir e, dal var Türkiye'de tabi e, belgesel e, geleneği çok yeni olduğu için e, bu gibi bu e, gibi Özellikler de e, insanların e, deneyimlerini aktarılmamış durumda. O yüzden aslında benim en, son, en çok zorlandığım şey işte e, bu, bütün bu görevlerin e, bir kişide toplanmıyor olması. E, yani bu hem e, belgeselin e, gücünü de azaltan bir şey. Çünkü farklı bakış açıları, e, e, farklı e, gözler belgeselin değerini yükselten bir şeydir. İşte ben hem kameramanlık yapıyorum, hem kurdusunu yapıyorum, hem genelde ses tasarımını yapıyorum. O beni biraz zorluyor ama bir açıdan da yani bunları o kadar çok severek yapıyorum ki bu bir şikayet değil yani. Yaşam tarzı <gülüyor> diyorsun. <gülüyor> evet yaşam tarzı. <gülüyor> Ee, onun dışında biz e, çok eğleniyoruz belgesellerimizi çekerken. Yani bizim için e, zorluktan öte inanılmaz bir zenginlik şey, oluyor. E, ve e, gerçekten e, bu e, buradaki bu gerçek Bodrum'u yani ger e, buraya buradan hikayeleri olan insanlara ulaşmamızın harika bir yolu. E, i̇şte mesela Bilge Deveci bölümümüzde... E, Mustafa abiyle inanılmaz zamanlar geçirdik. Biz her bölümümüzde o bölümün konusunda zaten aşık <gülüyor> aşık olarak e, yapıyoruz bölümlerimizi. E, Allah zorluk zorluktan değil de güzelliklerden bahsetmek daha e, artık şu dönemde bana daha iyi geliyor. E, yani biz mutluyuz, küçüğüz e, şeyiz evet. e, Alçak südürlüğü devam ya. ediyoruz. Ee, Aynen. E, çok büyük iddialarımız da yok. Ufak ufak e, devam ediyoruz. E, yapabildiğimiz kadarıyla yapıyoruz. Ama e, yani Serva da bahseder. E, kendi çapımızda da bence e, Bodrum'da e, tanınır olmaya başladık. Çok güzel. Evet, Peki şey, yani... Sel <gülüyor> Selva e, bu hani çekim aşamasında yazdığın senaryo üzerinden mi e, yani kareleri yakalıyorsunuz yoksa çekim yapıldıktan sonra oturup e, metinleri onun üzerine mi yazıyorsunuz ya da ikisi? Aslında şöyle oluyor. E, yani Bodrum Lokal bizim için bir e, hayat yolculuğu diyebilirim. Yani bir bölümü çekerken ya da tasarlarken bir sonraki bölüm her zaman <gülüyor> gelip bizi buluyor. Ve Melis'in de dediği gibi, biz aşkla çekiyoruz, yani inanılmaz çok severek e, yapıyoruz işimizi. E, bölümü her zaman önceden Melis'le e, beraber oturup düşünüyoruz, e, karakterlerimizi buluyoruz, nasıl çekeceğimizi planlıyoruz. Daha sonra ben de kameramanlık yapıyorum, ikimiz birlikte kameramanlık yapıyoruz. Bazen bize eşlik eden başka kameraman arkadaşlarımız oluyor, Tırhan Gökap'ta olduğu gibi. Daha sonra montaja başlıyoruz ama kafamızda zaten ne yapmak istediğimize dair net bir şey oluyor ama tabii ki her hikaye bizi farklı taraflara da götürebiliyor. Metin kısmı en sonda geliyor. <gülüyor> Anladım. Şey, bir de bu hani göçmen hareketlerinin olduğu bir bölge değil mi? Yani Bodrum. Evet. Şu anda ne durumda acaba? Yani var mı yine o hareketlilik? Şu onları anda, belgelemeye yönelik bir şeyiniz var mı bir düşünce? Keşke evet de. zamanında e, belgeleyebilseydik onları. E, fakat mi? şu anda öyle bir e, şey yok. Hareketlilik yok benim bildiğim. Aslında, Zaten aylardır evdeydik. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet doğru. E, şimdi, aslında ben Bodrum'a ilk taşındığımda e, büyük bir kriz vardı bol, e, şey Bodrum'da. E, biz de e, Servay'la aslında tanışmamızın nedeni o kriz bo Süresince Biz gönüllü olarak göçmenlerle epey çalışmıştık. Ee, orada bir sürü arkadaş edinme imkanı da olmuştu. Ee, o sırada ben biraz çekimler yapmıştım o, o dönemde ama e, bu belgesele dönüştürülecek derinlikte veya şeyde, sürede bir şey değildi. Ama şu anda sakin gözüküyor. Ee, bakalım evet. önümüzdeki günler tabii ne gösterecek bilemiyoruz. Biz tabii bir yandan e, her şeyi çekmeye devam ediyoruz. Yani illa bir bölüm üzerine çalışmamız gerekmiyor. Yani işte bu pandemi ortamında da yine çekim yapmaya devam ettik. Bir gün ileride kullanırız diye. Öyle küçük küçük sürekli e, her şeyi çekmeye çalışıyoruz, belgelemeye çalışıyoruz. Ee, az önce Mustafa şeyden bahs bahsetmişti bu Tirhan Dilk e, kaptan. E... Deniz Mutlu da bugün konuklarımız arasında sevgili dinleyenler. Merhabalar. E peki merhabalar. Deniz Bey biraz tirandil kaptan bahsedebilir miyiz? Bu yıl kaçıncısı yapıldı? Yani bu niye amaçlanıyordu bu organizasyon Biraz ondan söz edebilir misiniz? Tabii e, bu yıl dördüncüsünü bitirmeye çalıştık ama o da pandemiye kurban gitti. E, üçte ikisini becerdik. Altı yarışın dördünü yaptık. Evet şu anda askıda. E, um, Trandil Cup e, doğal bir şekilde doğdu aslında. Az önce Bodrum Cup'tan bahsettik. E, i̇şte 30-32 yıllık bir geçmişi olan Bodrum Cup'ın içinde Trendiller e, az da olsa vardı. Ama son 10-15 yıldır gitgide daha fazla e, kendilerini performanslarını göstermeye başladılar. Daha çok kafaları oynamaya başladılar. Evet. Ondan sonra bundan bir, benim hatırladığım 7-8 sene önce zaten ufak ufak konuşmaya başladık. Acaba bir kulüp mi kursak, acaba şunu yapsak, bunu yapsak, trendilciler bir araya daha daha fazla gelmeye başladılar. Bir, bir e, trendil grubu oluştu, hani bir, bir omuz omuza durma gelişmeye başladı. Ondan sonra bundan 4 sene önce e, başladık Bodrum Cup'a, e, Trendil Cup'a. Kendim. Erdem liderliğinde e üç sene onunla beraber yaptık. Geçen sene bayrağı bana devretti. İşte evimizden geldiği kadar biz de daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Yani bu hani büyük, yelken organizasyonlarında işte çok böyle parlak sponsorluklar var, izliyoruz. Ama sanıyorum Triandil Cup daha böyle imece usulüyle gerçekleşen bir organizasyon değil mi Deniz Bey? Ee, bu sene özellikle öyle oldu ama ilk üç yılında otokar e, bizim büyük destekçimizdi. O e, sene işte bayrak değiştirirken e, herhalde bizim de ufak tefek acemiliklerimiz oldu. Yerel şeylere döndük, e, kuruluşlara döndük. E, i̇şte gerek e, Ayaz Otel olsun, Parkı Mayaz Otel olsun, Buranın işte sevilen restoranlarından, arka pizza ve e, tekne imalatçılarından Fidüşya. Onlar He. da en büyük desteklerimiz oldu özel sektörden. Peki hani kuralları e, sizler belirliyorsunuz değil mi? Yani e, yok ki kurallar e, burada da geçerli midir? Hani, Tabii canım, yani, uluslararası yarış, yarış kurallarını kullanıyoruz. İSAF. Temel İSAF özellikle. üzerine kuralı. Hı hı. Peki, şey, Bodrum'da aşağı yukarı kaç tane tekne var? Yani, Tirandil var. Tirandil, Bodrum'da 100-150 olduğunu tahmin ediyorum. Peki, yani yarışmak için sanıyorum, yani çok daha az sayıda tekne katılıyor, değil mi? Tirandil Kapı Deniz Bey. Şu anda 10 tekne, 11 tekne, o kadar tekne yarışıyor. Yani özel bir Ama yatırım gerekiyor. Giren, giren çıkan yani. baktığımız zaman 20-25 tekneyi bulduk. Ki, Son 4 yıl. Yani, bu yılda hangi aylarda yapılıyor e, trendik? Biz kış aylarını tercih ediyoruz. Kasım-Aralık aylarında başlıyoruz. Sezon başlamadan, bizim turizm sezonumuz başlamadan en geç Mayıs'ta bitirmeye çalışıyoruz. Kış aylarında yaptığınız bir yarış yani. Peki. Ee, Mustafa Usta bu tirhandil yapımı, usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilen bir sanat. İşte yani seri üretim tekneler gibi standart bir planı yok sanıyorum. Yani tekneyi yapan ustanın deneyimiyle tekne şekilleniyor değil mi? Yani siz bana gelip de işte ya sen 3 bir tekne yapmışsın dostum ben bu tekneyi çok beğendim. Bana bunun aynısından yap derseniz. Üzgünüm. Yapamıyorum kendi yapmış olsam bir teknenin aynısını. Ee, tabii ki birbirini her usta yani denizi üstünde biz tekne gördüğümüzde onu hangi ustanın yaptığını anlarız. Her ustanın bir tarzı vardır. Fakat birebir yani o van design tekneler gibi birebir aynısı hiçbir zaman olmuyor. Ee, tabii bu aslında teknelerin yani kendine özel olması, e, unique olmaları anlamında bence çok önemli bir etkisi var. yani O adamın... Çocuğu gibi oluyor teknesi, kendine ait hissediyor. Bu önemli bir özellik, önemli bir artı Trandil için bence. Peki bir teknenin yapımı aşağı yukarı ne kadar zaman sürüyor? Yani yılda kaç tekne üretiyorsun örneğin? Maksimum iki tekne üretebilirsiniz. Yani Trandil'den bahsediyorsak. Trandil tabii. Tabii ki. İki tekne üretebilirsiniz. Tabii üç tekne olur mu? Olur. Yanınızdaki personel sayısını arttırırsınız, biraz daha artar ama... Dediğim gibi Trandil yani bu endüstriyel e, ne derler ama yakayla falan çok evet. evet. çok alakası olan bir tekne değildir yani. Buradaki bir ustanın sandalet yapması gibi veya bir terzinin gömlek dikmesi evet. gibi düşünebilirsiniz Trandil yapımını. Anladım. Ee, bizim iddiamız da çok hızlı tekne yapalım, yılda şu kadar üretelim değil. Ee, güzel tekneler olsun. Eski klasik ölçülerine ve inşa tekniklerine sadık kalınsın. Peşinde olduğumuz şey biraz olur. Bu imalatında çam ağacı kullanılıyor sanıyorum değil mi? Genellikle kızıl çam ağacı kullanırız e, hatta, imalatında evet. Hatta onun bir ritüeli de var sanıyorum. Hani e, Dolunay'da ağacı kesmek işte. E, Tabii ritüelden öz, ziyade... Öz, e, öz ...suyu köklerine yedirmiş olsun. Bir sinek cinsi var yani kurt bırakıyor. Ay aydınlığında e, o böcek şey yumurta larva bırakabiliyor çamın kabuğunu yumuşak olan kabuğuna. E siz bunu işlediğinizde e, tekne haline geldiğinde te, içindeki o işte kurtçuğun e, üremesi daha hızlı bir hale geliyor ve tekne daha çabuk çürür hale geliyor. Bunu ay karanlığında keserseniz hayvan o yumurtlamayı yapamıyor. Dolayısıyla teknenin kerestesinin ömrü daha uzun oluyor. Kereste demişken kısa bir an anekdot anlatmak istiyorum size. Bir gün ben de biraz e, çevreci paylaşımlarım olur kendi sosyal medyamda. E, birisi de bana şey dedi ya sen bu kadar dağı, denizi, ormanı savunuyorsun işte kendini de kesilmiş ağaçlarla işte tekne yapıyorsun vesaire demişti. Bu anlamda bizim kullandığımız tamamen bir kere endüstriyel kerestelerdir. Yani e, ormanın belli periyotlarda orman işletmenin kestiği ve sattığı ağaçlardır. E, bu konuda bana eleştiren arkadaşa şey demiştim yani sen bir odun olsan sobada evet. yanmayı mı tercih edersin, tekne olup denizde yüzmeyi mi tercih edersin demiştim. Evet, yaşamayı mı tercih Çünkü bizim için e, yaşayan canlılardır yani teknelerimiz. Peki şey yani bu terendil yapımının geleceğine dair yani bu usta çırak ilişkisi için de öğreniliyor ama sanıyorum yani genç e, kuşaklardan bu işe merak salan çok fazla insan yok gibi e, okuduklarımdan yok, çıkarıyorum. Yoktu ve olması ne da olacak? yoktur ve olması da zordur. Çünkü yaşadığımız bu dijital çağda siz bugün 14-15 yaşındaki bir çocuğu alıp talaşın toprağının içine sokup işte evet. kışın soğuğunda, yazın sıcağında o kadar çok çalıştıracaksınız ve e, vaat ettiğiniz şey Para değil maalesef. Ama bugünün geçerli olan metası biraz para haline geldiği için gençlerin çok fazla ilgisini çekmiyor. Ama günün birinde inşallah bir genç kardeşimiz çıkar, paradan daha önemli şeylerin olduğunu, bunu yaşatabilmenin e, zevkinin e, ve öneminin paradan daha önemli olduğunu fark edip inşallah arkamızdan birileri gelir. Ben bunu şey olarak görüyorum. Yani siz e, trendil teknesi insan olsaydı kim olurdu derseniz... Ben Neşet Ertaş olurdu derim mesela. Şimdi Çok Neşet Ertaşın yerine Neşet Ertaşın yerine birini koyabiliyor musunuz? Daha koyamadık. Ha çıkar mı? İnşallah çıkar. Ben bu noktada Şimdi bir şey er... söylemek istiyorum. Özür. Tabi, tabi mesela. Evet. Bir de e, bence e, sadece dijital çağda da e, suçlamamamız gerekiyor. Hayır, Hayır dijital gerekiyor. sağ suçlu yok edeceğiz onu. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta şöyle ben bu hikayelerin yani bu bu güzel teknenin işte bu ustaların bu ustaların yaşadıkları maceraların gençlere de ulaşamadığını düşünüyorum. Ulaştırma meselesi de çok önemli. Mesela biz burada Mustafa'nın da katıldığı bir gösterim yapmıştık Tırhandir Ustaları belgeselinin bir okulda. Ve orada çocuklar gerçekten gençler işte lise çağında gençler o kadar ilgilendiler ki yani bu gösterimlerin çoğaltmasıyla e, ulaşılabilir olmamızla ilgili de olduğunu düşünüyorum. İşte e, burada bir sürü okul var e, meslek yüksek okulları bu okullarda e, gidip e, bir şekilde sunumlar yapılmasını insanların bu, yani bu sadece, dünyada sadece biricik bir değerimiz ve dünyada sadece Türkiye'de bu şekilde kullanılıyor. Evet. O yüzden yani bunu, bu aslında işte tırnak içinde cool da bir şey yani. Hmm. O yüzden bence ilgi olur, yani umutsuzluğa kapılmayalım, sadece gençlere ulaşma ve o ortamı yaratma meselesi bu. Yani biz tek başımıza bunu yapamayız. Bizim işte belediyelerden e, devleti katmıyorum ama yerel yönetimlerden e, destek e, almamız lazım. Okulların... Ben aslında, e, evet. Ben aslında onu soracaktım Mustafa'ya. Şimdi yani çok zor bir iş yapıyor, bir tekne imal ediyor. Ama yani işte resmi kurumların, ne bileyim liman başkanlığının e bu konuda desteği oluyor mu Mustafa? Yani ben, ben şahsen şahsi fikrim özür dilerim. Bana köstek olmasınlar abi. Başka bir şey istemiyorum yani. Evet. Yani destek istemiyorum. Sadece de işimi zorlaştırmasınlar ama maalesef e, bunları konuşmak biraz acı ama çok olumsuz şeylerle karşılaşabiliyoruz bu imalat sürecinde. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin çok klasik bir otomobille meraklı olduğunuzu ve hı hı. atıyorum devrim otomobili. Siz şimdi bir hayal kurdunuz. Ben devrim otomobilini Yeniden yapacağım dediniz. Böyle bir yola çıktınız iki arkadaş. İmalata başladığınızda size Bursa'daki fiyat fabrikasından isteyenler standartın aynısını söylüyor adam. Aynısını istiyor. Yani bu e, kültürel bir şey. Bunu önce bu resmi kurumların biraz kafada hazır olması ve e, sahip çıkması lazım. Bunun bizim işte ne bileyim türkülerimiz gibi, yerel kıyafetlerimiz gibi, Bodrum Kalesi veya Antik Tiyatrosu gibi bir değer olduğunu ve yaşatmak için sahip çıkılması gerektiğini anlamaları lazım. Madem anlamıyorlarsa en azından e, bunu yapan insanlara e, prosedürlerle, kağıt şey. abi biz anlamayız evet. ki o kağıt, evrak prosedürü vesaire. biz mangozla pulanya'nın bıçkının başında kereste kesip şakan insanlarız. Yani bir dosya istiyorlar bizden, iki klasör. Ben onlarla uğraşacak olsam ne bileyim gidip farklı şeyler yapardım zaten. Evet. E, Türklerden bahsettiğinde Şitertaş'tan e, Mustafa. Şimdi bir Bodrum türküsü dinleyelim mi? E, Muammer Ketencioğlu ve Zeybek Topluluğu'nun 2005 tarihli Kadıköy Oyun Atölyesi konserinden bir tür. Çiğ uçmaz oldu açmaz oldu Kaçmaz oldu, kadının oldu. Şu kadarım onu kaçmaz oldu. Şu kadarım onu kaçmaz oldu. Kisiler biz kede unusanmıyırmak için. Kisiler biz kede unusanmıyırmak iman haftada goja Şu balramın kızları cuman, Programın sonuna geliyoruz. Yani programı kapatmadan biraz da bu mavi yolculuk felsefesinden konuşmak istiyorum. Yani 1960'larda başlayan bu Halik Arnas balıkçısı ve arkadaşlarının başlattığı bu mavi yolculuk bugün artık turistik bir metaya dönüştü. Yani işte, mavi yolculuğun bu kültürel... Altyapısı, doğa korumacı tarafı es geçilerek sıradan bir turistik gezi gibi artık mavi yolculuklu değerlendiriliyor. Bu anlamda ne diyebiliriz Deniz Bey? Yani doğru deniz turizmi nasıl olmalıdır gibi bir soru sorsam ne diyebiliriz? Yani denizde aslında karadolanların hemen hemen aynısı oluyor. O, o kadar çok talep var ki e, bu... 60'larda, 70'lerde başlayan işler gitgide işte gayrı samimi olmaya başladı. Eskiden tek tencereden bütün ekip hem mürettebat hem de yolcular hep beraber yemek yerken şimdi e, alakart menüler falan çıkmaya başladı teknelerde. E, ama aynı zamanda yan tekneye bakıyorsunuz. O da e, bir işte 1200 kişilik all inclusive kafasında kabin e, hani çarter yapıyorlar. Ne kadar ucuz e, müşteri çekebilirlerse oradan iş yapmaya çalışıyorlar. E, bunun önüne nasıl geçeceğiz? Çok emin değilim direkt. Yani cevabı bende net değil. Çünkü ciddi talep var bütün dünyadan. Ama bizim yapabileceğimiz en, en az şey de denize karşı saygımızı işte e, sevgimizi yitirmemek, çevreci durmak denizin üzerinde. Programın sonuna geliyoruz aslında. Konuşacak çok şey var tabii Bodrum'a dahil. Birhandi ile dair ama umarım bir başka programda yine devam ederiz. E, dinleyicilerimiz e, çektiğiniz belgesellere nereden ulaşabilirler? Yani e, ne bileyim işte bu Bodrum Lokal aynı zamanda bir doğa korumacı bir ekip. E, yani sizlere ulaşmak isteseler ne, e, bir adres verebilir miyiz? Bir sosyal medya hesabı Tabii ki ee, YouTube'da, Facebook'da, Instagram'da Bodrum Lokal. Bodrum Lokal'dan ulaşabilir. Evet. Ee, peki programın süresi de doldu. Yani bir şarkıyla yine kapatmak istiyorum ama yani dinleyicilerimize söyleyeceğiniz e, sözlerimiz var mıdır? Onlar varsa neler demek istersiniz? Yani dinleyicilere söyleyebileceğimiz tek şey <gülüyor> tabii ki belgesellerimizi seyretmeleri yönünde bir e, çağrı olur. Açık Radyo'ya da çok çok teşekkür ediyoruz desteğiniz için. İyi ki varsınız. Her zaman varsak yani olmasanız da iyi ki varsınız. Tabii şey yapalım yani yani en azından Babil'den sonra her zaman yani Bodrum Lokal'in bütün çalışmalarına her zaman açık. Yani zaman zaman yine bu ilk olsun. Tamam. Çok teşekkür da... ederiz. Yapalım. Ben bir, e, dinleyenlere bir küçük not daha iletmek istiyorum. Selva Bayyurt e, Yeşil Gazete'de bu hafta sonu e, tirhandili, e, sınırlı bir e, radyo programı içerisinde her şeyi konuşamadık ama bence e, o yazıyı e, ben e, okumanızı öneriyorum. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Melis, sevgili Selva, e, sevgili Mustafa, sevgili Deniz. Umarım... Gelecek zamanlarda yenilen e, Aşık Radyo'da, Babil'den sonra da bir araya geliriz. Biz çok teşekkür, e, çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Çok keyifliydi. Biz teşekkür ederiz. Çok çok, çok sağ olun. E, programı Halikarnas Balıkçısı'nın merhabasının ardından e, Robert Johnson'ın 1984'te İstanbul'da çekirdek sanat evinde yaptığı İstanbul'da bir Amerikalı konserinden e, Bodrum Bodrum şarkısıyla kapatıyorum. Haftaya Pazartesi 13'te 94.9 Açık Radyo'da Babil'den sonra da yeniden görüşebilmek dileğiyle. Hepinize iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. En koca Merhaba anladın mı? Hey koca yurda. Hey merhaba koca yurda. Arkadaşlar çok yürü badıkın balıkçı duysun. Merhaba. I still let a lot of sun them bites gece kaldı şimdi seher bir zamanlar aşık olmuştu ama şimdi ispat She şimdi us in